Merhaba, WWF Türkiye ve Orman Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yuva yapan bir yeşil deniz kaplumbağasına uydu vericisi taktı. Artık kaplumbağanın göç rotası takip edilebilecek, Adana'daki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 10 yıldır deniz kaplumbağalarını korumak için çalışıyor WWF Türkiye ve Orman Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü ile de bu konuda işbirliği yapıyor. Takılan uydu vericisi sayesinde Ak Yatan 2016 adlı yeşil deniz kaplumbağasının kış boyunca Akdeniz'de izleyeceği göç rotası takip edilebilecek. Akyatan kumsalının yeşil deniz kaplumbağası yuvalaması açısından Türkiye ve Akdeniz havzası için önemli kumsallardan biri olduğunu belirten WWF Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni Ayşe Oruç, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin IUCN kırmızı listesinde dünya çapında tehlikede yani Endangered Akdeniz'de ise önemli derecede tehlikede yani Critically Endangered statüsünde yer alan Yeşil Deniz Kaplumbağası'nın göç rotasının bilinmesi doğa koruma çalışmaları açısından oldukça önemli. Artık kaplumbağanın kıyılardan ayrıldıktan sonra... Nerede kışladığını, nerede beslendiğini takip edebileceğiz. Bu sayede onları bekleyen tehlikelere karşı da önlem alabileceğiz dedi Ayşe Oruç, Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni WWF'in. Ve Akyatan 2016 adlı deniz kaplumbağasının rotası kısa bir süre sonra da seaturtle.org internet adresinden izlenebilecek merak edenler için seaturtle.org internet sitesinde deniz kaplumbağalarının rotaları olacak yakın zamanda. Google, bilgi işlem merkezlerinde yapay zeka teknolojisi DeepMind'ı kullanarak ...enerji tüketimini %15 oranında azalttığını açıkladı. Bilgi işlem merkezlerindeki dev sunucuları soğutmak için çok fazla enerji harcanıyor. Bazı şirketler yeni bilgi işlem merkezlerini soğuk ülkelerde bu yüzden inşa ediyor çok ısınmasın diye. Uzmanlara göre bilgi işlem merkezlerinin karbondioksit emisyonu küresel sera gazı salımının %2'sine denk geliyor. DeepMind'in kurucularından Mustafa Süleyman, bu teknoloji çevrenin korunmasına önemli bir etkiye sahip olacak dedi. Süleyman, bu teknolojinin büyük sanayi tesislerinin enerji harcamalarında da eşit oranda tasarruf sağlayabileceğini söyledi. Yapay zeka teknolojisi bu yıl sonuna kadar tüm Google bilgi işlem merkezlerinde devreye sokulacak. Çevre örgütü Greenpeace'te 2015'te yayınladığı bir raporda Apple, Google ve Facebook'un bilgi işlem merkezlerinde %100 yenilenebilir enerji kullanımını Taahhüt etmesini istemiş ve bu taahhütünde bu kuruluşlar yapmıştı. Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosunu kurmak için üretici firma olan Esot Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalayan İzmir Büyükşehir Belediyesi elektrikli otobüsleri 7 ay gibi bir kısa sürede teslim alacağını duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü Türkiye'nin ilk tamamen elektrikli otobüs filosunu kurmak için ihale sürecini tamamlayarak üretici firmayla sözleşme imzaladı. 20 adet tam elektrikli otobüs ihalesini 8.8 milyon Euro'luk teklifle kazanan yerli firma TCV Otomotiv Makine Sanayi Ticaret 7 ay içinde üretimi tamamlayarak teslim edeceğini söylüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yıl içinde kente 400 elektrikli otobüs daha kazandırmayı planlıyor. 29 oturan 40 ayakta ve 2 tekerlekli sandalye ile yolcu kapasitenin sahip olacak elektrikli otobüsler dış görünüşüyle de beğeni toplayacak. Çevre dostu otobüslerin dış kaplaması İzmir'e özel motifler ve renkleri içerecek. Alçak tabanlı yapısı ve duraklarda sağ yatma özelliğiyle Engelli vatandaşların kullanımına da uygun olarak üretilecek otobüsler günde yaklaşık 400 kilometre gidecek. Klimaları günde 13 saat çalışması halinde 250 kilometre yol yapabilecek. Elektrikli otobüsler hızlı şarj özelliğiyle 2,5 saatte, normal şartlarda ise 4 saatte şarj edilebilecek. Ulaşımda çevreci teknolojinin devreye girmesiyle birlikte hem egzoz gazının yarattığı hava kirliliği ortadan kalkacak... ...hem de yakıt maliyetleri en aza indirilecek. Ayrıca eğimli arazilerde iniş sırasında fren yapıldığında otobüsler enerji yüklemesi sağlayarak daha fazla kilometre yapabilecek. Fosil yakıt tüketen otobüslerin motorlarının yarattığı sarsıntı da yeni otobüslerde olmayacak. Bu sayede İzmirliler daha konforlu bir yolculuk imkanına kavuşacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme adına çalışmalarını sürdüren Esot Genel Müdürlüğü... ...otobüslerin şarj edilmesi için kullanacağı elektriği ise... Güneş enerjisinden sağlamak için de çalışmalar yapıyor. Esot bu doğrultuda ilk ihalesini de Ağustos ayında açacak. Çok güzel gelişmeler bunlar ülkemizden. Çevreci enerji kaynağı güneşten elektrik üretiminde en büyük sorun panellerin kirlenmesi ve çizilmesi olarak gösteriliyor. Bu yüzden verimlilikte azalıyor. Yüzde %15 15'a varan bir enerji kaybı var. Bu durumlarda Gediz Üniversitesi öğrencileri Emel Gerinle Büşra öner, güneş panellerindeki kirliliği ve çizikleri otomatik belirleyen ve verimliliği yüzde 100 yerli bir cihaz geliştirdik. Gediz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi 4. sınıf öğrencileri Emel Gerin ve Büşra bu teknolojik yeniliğe imza attılar. Genç mucitler yenilenebilir enerji sektöründe büyük kolaylık getirecek ve elektrik verimliliğini arttıracak bu cihazı birlikte geliştirdiler. Bu sayede güneş panellerine konan tozlar, çiçek polenleri ve kuş pislikleri panelleri kapladığı takdirde bunlar bu alet tarafından tespit edilecek ve gerekirse temizlenecek. Böylece de enerji verimliliği sağlanmış olacak. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.